Maybe I should go and live in Amsterdam In a side street near a big canal Spend my evenings in the Van Gogh Museum What a dream, Van Gogh Museum Maybe it's time to see Tangiers A different lifestyle, some different fears And maybe I should be in Edinburgh In a kilt in Edinburgh Doing a modern dance Doing a modern dance Or maybe I should get a farm in southern France Where the winds are wispy and the villages dance And you and I would sleep beneath the moon Moon in June and sleep till noon And maybe you and I could fall in love Regain the spirit that we once had You let me hold you and touch the night That shines so bright, so bright with fright doing a modern dance doing a modern dance Shit, maybe I could go to Yucatan Where women are women, man's man Ah, no one's confused, ever loses place With their place in the human race Maybe I'm not cut out for city life The smell of exhaust, the smell of strife Maybe you don't want to be a wife It's not a life, being a wife Doing a modern dance Doing a modern dance So, maybe I should go to Tanganyi Where the rivers run, down mountains tall and steep Or go to India to study chants And lose romance to a mantras dance I need a guru, I need some law Explain to me the things we saw And why it always comes to this It's all downhill after the first kiss Maybe I should move to Rotterdam Maybe move to Amsterdam I should move to Ireland, Italy, Spain, Afghanistan Where there is no rain Maybe I should just learn a modern dance Where roles are shifting A modern dance, you never touch You don't know who you're with This week, this month, this time of year This week, this month, this time of year Doing a modern dance You don't know who you're with, my I used to Pakistan, go to Afghanistan dance you don't know who you with dance you don't know who you with modern dance and maybe you don't want to be a wife right it's not a life being a wife doing a modern dance Lurit bugün açık yeşile Lurit'le başladık Geçtiğimiz pazar günü kaybettiğimiz rock müziğin Avantgarde ismi Velvet Underground'la birlikte başlayan 1960'ların sonlarında ama sonra özellikle sol albümleriyle tanıdığımız herhalde en öncü müzisyenlerden biriydi. Onun e, 2000 yılında yanılmıyorsam yaptığı Ecstasy albümünden Modern Dance'i dinleyerek de anmak istedik. Gerçekten e, bayağı bütün rock müzisyenlerini etkileyen bütün bir kuşağı etkileyen e, çok önemli bir isim hatta e, Brian Eno galiba. Evet. bir yerde okudum. E, şey demiş. İlk albümleri çok az satmış, 30 bin tane falan satmış. O otuz bin kişinin hepsi zaten grup kurdu. Yani. <gülüyor> grup kurdu evet. Bunu Derya Bengi de dün yazıyordu galiba. <gülüyor> ben de bir herhalde Wikipedia'da okudum <gülüyor> ya da başka bir yerde. Evet bu kadar etkili bir avantgard bir müzisyendi. Punk'ın da öncüsü o karanlık evet. tarafı. Ama bütün sanaklar hareketlerinde çevre de dahil. Evet. İfade özgürlüğü hareketlerinde de aktif yer alıyor. En önemlisi de tabii Occupy Wall Street evet. yani. Wall Street işgalite hareketinde. zaten tam bir New Yorker'dır. Evet. Brooklyn doğumlu. İşte özellikle bu Paul Blue in the Face diye bir filmi vardı. 90'lı yıllarda galiba ya da 2000'lerin başlarında çok popüler. Orada da Lurit oynar. Yani kendini oynar. Evet. Aslında New York'u anlatır. Çok şey ee, demiş yani. Mic check dedikleri hikaye var ya yani elektrikli ses cihazı kullanmıyorlar. Onun içinde bir söylenen konuşmacının sözleri halka halka en arka sıralara kadar binlerce kişi tarafından tekrar ediliyor o yöntem işte geliştirilen. Hı hı. İspanya'da da vardı ama asıl Amerika'da ilk çıktı işte. Orada ben bu her her i want to occupy Wall Street demiş 2011 aralığında onlara hitaben yaptığı konuşmada ve her yoluyla destekliyorum. Yaptığınız her şeyi destekliyorum ve bunun bir parçası olmaktan da gurur duyuyorum demiş. Ondan sonra da Mike Check denen şeyle bunu destekleme parçası olmaktan gurur duyuyorum sözleri. Binlerce kişi tarafından dalga dalga şey yapılmış o da gülümsemiş. Evet. E, Luridi eğer vaktimiz kalırsa programın sonlarına doğru bir kısa bir parçasıyla daha anmaya devam edeceğiz. E, şimdi bugün e, cuma günü daha doğrusu 1 Kasım Dünya Vegan Günü. Biz de biraz vegan beslenme üzerine konuşalım dedik. Kimi konuk olarak alsak diye düşündük. Sonra Ömer Madra'yı <gülüyor> konuk olarak almaya karar verdik. Herhalde Ömer abiden daha fazla laf söyleyebilecek az insan vardır vegan beslenme evet. konusunda. Ben de bu arada biraz dersimi çalışmak için hiç çok iyi bildiğim konular değil maalesef ama... ...Amerikan Beslenme Derneği bu, Dietetic Association, diyetisyenlerin derneği bu. Bu derneğin 2009 yılında yayınladığı bir rapor var. Vegan Kolektif tarafından Türkçe'ye de çevrildi geçen sene. Ona biraz göz attım. Oradan da e, bir iki şey. Özellikle bu tabi çok normal mainstream bir dernek bu Amerikan işte Diyet ya da Beslenme Derneği. E, bu derneğin e, bütün yaş grupları hatta hamileler ve çocuklar da dahil olmak üzere vejetaryen ve vegan beslenmenin çeşitlilik arz etmesi halinde son derece güvenli ve sağlıklı olduğunu e, resmi raporunda açıklaması önemli çok önemli tabii. yani Çünkü bu e, yani bu bir çeşit IPCC raporu gibi yani küresel iklim değişikliğinin küresel ısınmanın varlığı ne kadar gerçekse ve artık hiçbir inkarına yönelik çabalar evet. işe yaramıyorsa e, e, yani vegan demekten de kısmen e, kaçındığımı da söylemeliyim çünkü o zaman işte budizmi, uzak doğuyu, Asya'yı falan hatırlatıyor. Ya yani onlara karşı olduğumdan değil, o tarz düşünme tarzının. Ama e, yani e, bu konunun son derece bilimsel olarak hiçbir tartışma e, götürmeyecek bir hal aldığını son yıllardaki okumalardan epey çıkarttım ben ve bunların en önemli siması da Tilcoln Campbell, Cornell Üniversitesi. E, biyokimyacısı dünyanın en önemli e, biyokimyacılarından bir tanesi e, yeni de yani New York Times da e, bu baş çok en çok satılan kitaplarda işte China Study diye Çin Mucizesi diye Türkçe'ye çevrildi China Study'de bunu net olarak ortaya koyan bir adam Campbell'ın son yeni bir kitabı çıktı. İşte Whole Food Plant Based Diet diyor buna. Yani tam beslenme, tam tam gıda. tam gıda ve bitkisel bazlı Öz, özü bundan ibaret. Buna makrobiyotik de diyorlar değil mi? Yani e, makrobiyotik derken daha e, hani şeylere vitamin, mineral desteklerine falan filan dayanmayan sadece... Evet evet besine... desteklere hiç o vitaminleri hmm. filan... Belki Çok... B12 belki düşükse... Diyor yani. mu Campbell'da B12? Yani ben karım yüzünden alıyorum diyor. Ona da inanmıyorum diyor bir konuşmasında ama... Yani B12 eksik çıkarsa topraktan alamayacağın... Yani vegan beslenmeyle, bitkisel beslenmeyle alamayacağın tek şey bu. Çok az alabiliyorsun diyor. Evet çok az alabiliyorsun evet. ama eksikse almak lazım diyor. Ben kontrol ediyorsun. Hı -hı. Mesela bende yok öyle bir eksiklik. Dört buçuk yıldan beri böyle beslendiğim halde ama. Peki mesela bu şeyde de Amerikan Diet Association raporunda birkaç şeyden daha bahsediyor. Hepsinin mutlaka takviye edilmesi gerekir demiyor ama. E, tabii bunlar o kadar e, tam gıdacı olmadığı için, daha mainstream olduğu için e, katkılı gıdaları da öneriyorlar. İşte bu e, sab, şey gevrekler, bes, kahvaltı gevrekleri gibi içine çeşitli vitaminler, mineraller eklenmiş şeyleri vejeteryenlere ve veganlara öneriyorlar. Örneğin kalsiyum için D vitamini için falan bu, bu konuda ne diyor Campbell yani Campbell kalsiyum, kesinlikle bunların gereksiz hiçbir, olduğunu söylüyor. Tamamen gereksiz olduğunu. Yani yalnız Campbell değil tabii bu konuda birkaç tane çok önemli yani dünya çapında önem kazanmış doktor ya da şey Campbell tıp doktoru değil. Hekim değil o. Yani dioksin gibi bir maddeyi de ilk soyutlayan adam aslında. Yani dünyanın en önemli e, biyokimyacılarından biri Cornell Üniversitesi'nde. <gülüyor> Ama mesela dünyanın en önemli kalp damar cerrahisi uzmanları da Esselstyn var mesela. O ikisinin zaten birlikte yaptıkları çok önemli bir de bir filmden bahsedebiliriz. Yani belgesel bir film. E, forks, not, e, forks over knives diye yani bıçak yerine, ameliyat yerine çatal kullan, beslenmeyle halledebilirsin hmm. diye. Asselstin'de bütün araştırmalarında e, hiçbir takviye ihtiyaç olmaksızın kalp hastalığının geri döndürüleceğini e, bizzat ispatlayan binlerce kişi üzerinde ispatlamış birisi. Onların çalışmalarından açıkça çıkıyor hiçbir e, takviye gereği olmaksızın böyle bu sağlık açısından açıkça böyle. Bunun üzerinde belki daha uzun boylu konuşmamız lazım. Hatta belki lazım. bilmiyorum ben o yayınları falan okumadığım için acaba mesela D vitamini eksikliği ile ilgili olumlu şeyi de olabilir mi? Gerçi D vitamini daha çok işte hayvansal gıda kaynaklı falan diyebilirler ama bitkisel kaynaklı da bulunuyor tabii. Ama mesela benim gördüğüm, hekim olarak kendi pratiğimde gördüğüm şey son yıllarda Belki biraz daha fazla bakmaya başladığımız için de... ...fazla görmeye başlamış olabiliriz ama... E, ...toplumda inanılmaz bir D vitamini... ...kanda D vitamini düşüklüğü var. Yani e, normalin çok çok altında değerler... ...hiç beklemediğiniz e, kişilerde çıkıyor. Ya ve, onlar hepsi et yedikleri tabii, halde. Tabii tabii yani ben özellikle evet, sormadım... Şu... E, ...tabii vejetaryen misiniz ama... Hani ...çok yüksek bir oran yok Türkiye'de... ...vejetaryen oranı sanırım çok yüksek değil. Evet. Amerika'da bile %2 civarındaymış. E, dolayısıyla... E, Belki de hani dengeli bir vejeteryan ya da vegan beslenmenin bunun için faydalı olup olmadığına bile bakmak gerekebilir. Yani ne kadar... Çünkü bir de şöyle bir yanı var. Yani vegan ve vejeteryan beslenmede aslında daha doğru beslenmeye çalışıyorsunuz. Halbuki diğerinde fast food ağırlıklı bir diyede dönüyorsunuz. Yani bu çok çok kapsamlı ve karmaşık bir konu aslında ama yani tek... E, bu açıdan özetleyebilirsek Colin Campbell'ın e, son bence başyapıtı sayılabilecek ikinci başyapıtı sayılabilecek Hall işte. Yani tam uh -huh. adlı bir kitabı var. Yeni yayınlandı geçen sene e, sonlarında. E, ve şey diyor yani e, indirgemeci anlayışa karşı bütünselci bakışı e, paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Bütün mesele bundan ibaret diyor. Yani Ee, bütün tıp çok uzun yıllardan beri tıpta bu işte kartezyen anlayışla karşıladık. İşte sebebi hasta oluyorsak bir tane sebebi vardır. Bunun da sebebi bilmem şu vitaminin eksikliğidir. Kanseri de bu yapar, şekeri de bu yapar. Buna karşılık da işte bir gen değiştirerek ya da bir vitamin vererek şey yapabiliriz. Anlayışı var. Yani sendromu Tedavi etmeye çalışıyor evet. kökenli değil ve temel batı mantığı bu şekilde konvansiyonel mantık diyor. Bu ama e, çözüm getiremediği aşiken getiremez de diyor. Çünkü evrende ne kadar gezegen ve yıldız varsa neredeyse vücutta da o kadar molekül var. Ve birbirleriyle sürekli iletişim halinde yani bağışıklık sistemini. ...kontrol eden moleküller sayısı... ...11 trilyon filan. Ve hepsi her an haberleşme halinde... ...bunların birbirleriyle eş zamanlı olarak. Yani böyle bir kavramı... ...böyle basit bir... ...aritmetik formüle indirgemek... ...akılın alacağı bir iş değil diyor ve... ...bütün hata buradan... ...kaynaklanıyor diye çok... ...sağlam bir bence... ...mantığı var. Peki Campbell'da mesela... ...vejeteryan beslenmeye... ...nasıl bakıyor yani... Bütün hayvansal proteinler proteinlerle mi ilişkilendiriyor evet, evet, şey evet. onu Biraz yani, belki açmak sorun lazım. Sorun şu yani aslında et yemek meselesi değil sadece. Yani hayvanların durumunu iyileştirmek, onlara acımak meselesi de değil. Daha ötesinde çok önemli bir protein mitosu var, miti var. O. O, orada sorun yani ilk herkesin sorduğu soru Campbell'ın da kitabında var. Ee, peki ama proteini nereden alıyorsunuz sorusu. Gayet doğal olarak bitkiden diyor. Yani kaloriye oranla e, beslenmenin temeli e, yani yağdan yüzde on yüzde on yağ yüzde on protein en fazla alarak geri kalanını e, tamamen karbonhidratlardan almak gibi bir dengesi var. Bu kadar Peki, protein basit. kaynağı olarak mesela daha fazla diyelim ıspanak yersen ıspanak yersen de oluyor. Roka da yersen oluyor. Ama tabii ki fasulyegiller, baklagiller bezelye gibi sayısız şey var. Tam ekmekmesi, tam buğda ekmeği yenmesi çok önemli. Çünkü boşa kalori almamak lazım. O zaman işe yaramıyor yani aldığın şeyler. Yeterince protein alamıyorsun. Ama çok basit en temel örnek olarak da şu veriliyor. Yani dünyadaki en zararlı bir numaralı karsinojen, kanser yapıcı şey kazein. Bu da sütteki madde. Yani sütteki proteinin protein. adı. Evet. Proteinin adı. Şimdi sütte ve... var, peynirde var. Süt var evet tabii Peynir. Ama yoğurtta galiba yoğurtta daha az da var. Aynı aynı, aynı, aynı. O da bir yanılgı olabilir Yani asıl buradaki temel sorun Şey olarak karşımıza çıkıyor e, Bu dengeyi tutturmak zorundasın Şimdi şöyle bir örnek veriyor En klasik örneği Campbell'ın verdiği The China Study'de Çin mucizesinde verdiği örnek İşte bir buza doğduğu zaman Yaklaşık 25-30 kilo olarak doğuyor. Ve bir miktar e, süt emerek büyüyor. E, i̇nsan yavrusu da üç buçuk kilo filan. Dört en fazla doğuyor. Ama bir yılın sonunda e, insan yavrusu bir, bir yaşında bir çocuk olarak artık bebeklikten çıkan iki katına çıkıyor. İşte 7 kilo falan oluyor. 8 kilo. E, bir yılın sonunda halbuki buzağıysa <gülüyor> 150 kilo oluyor bunu neye bağlı Çünkü onun ana onun inek sütündeki protein o kazein... yüzde seks87 oranında Onun için onun büyümesi için şart <gülüyor> ama insanlar için yüzde se. Yani o zayıftır ya insan evet. sütü gayet zayıftır. O, o insanın büyümesi için yeterli o zaten. Ve tabii çok daha uzun sürüyor insanların sütten kesilmesi. İki yıla kadar belki daha uzun zamana varıyor. Halbuki bu zağalar ve diğer hayvanlar hemen bir süre sonra kesiliyorlar yani. Yani sütü de demek ki anne sütü dışında bir süt, sütün tüketilmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Söylüyor. Dünyadaki tek e, tür zaten başka süt e, türlerin sütlerinde beslenen tek tür insan. Bir de ev kedileri <gülüyor> <Evet>. verirseniz. <gülüyor> verirseniz. Evet o şekilde. Kendileri Böyle. arayıp bulmuyorlar tabii de. Tabii bir de işin Bu çok büyük ve önemli bir konu aslında. Buna devam edelim gelecek hafta Memnuniyetle aslında. Memnuniyetle benim için çok fakat muhakkak şey... şeyi söylemeliyiz evet. yani iklimle olan bağlantısını. Zaten bu raporda da mesela bu vegan vejeteryan beslenmenin 3 nedenle ortaya çıktığı söyleniyor. İşte bir tanesi hayvan hakları bakış açısıyla. Herhalde bizde de en yaygın olan benim... Kendi gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla bir araştırma falan görmedim ama... ...en yaygın olan bu gibi görünüyor... Ee özellikle bunu bir hareket olarak işte vejeteryen vegan dernekleri falan evet. bunun üzerinden ben çalışıyorlar. Ben şahsen zaten 12 senedi geçti sanıyorum. Hatta belki 14 sene falan evet. vejeteryen olarak başladım ve temel sebep hayvanlara olan merhamet. Yani evet. bunun yapılmaması duygusuydu ama vegan o yani hiçbir etle sütle karışmadığı. Ma Karışma. durumu 4,5 senedir devam ediyor. Orada tabii hem sağlık Hem de iklim Evet ikincisi sağlık burada da zaten söyledikleri üçüncüsü de çevre diyor ama yani genel olarak çevreyle ilgili kaygılar ve iklim değişikliği. İklim değişikliğinde en önemli neredeyse et, etkeni. Aa, i̇şte burada çok hayvancılık çarpıcı bir, bir şey ortaya çıkıyor işte. Yani geçen gün biraz geç keşfettiğimi itiraf edeyim 2009'da çıkmış çok önemli bir rapor var aslında. ...sığır ve iklim değişikliği diye... ...yani hayvancılık ve iklim değişikliği... ...üzerine... ...World Watch'un galiba... ...World Watch'un evet... çıkardı 2009 sonunda... ...yani epey de oluyor... 4 seneye yakın bir zaman önce çıkmış. Ben maalesef biraz es geçmişim, atlamışım onu. Fakat o raporu hazırlayan kişiyle Robert Goodland adını taşıyan bir uluslararası e, Amerikalı çevresel ikli, e, bilimci aslında. Yani bilim insanı. Kendisi uz, çok uzun söyler Dünya Bankası'nın da e, 23 sene kadar Dünya Bankası'nın ...çevre danışmanlığını yapmış... ...ve tarihi şeylere... ...imza atmış yani... ...Amazon ormanlarındaki... Kesi, ...orman kesimlerine filan... ...destek verilmesini keşfettiği zaman... ...kendi çalıştığı örgütte ...bunu önlemiş filan... ...ve bunu, onun yaptığı bir söyleşiye... ...rastladım... ...hem 2011'de yapmış hem de... ...geçenlerde bu... ...veganların en önem, önde gelen... ...sitelerinden biri... ...Dr. MacDougall var... John McDougal onun e, sitesinde bir konferansında Silikon Vadisi'nde üstelik yapmış ve e, diyor ki e, yani daha önceki bütün hesaplar işte FAO'nun mesela Gıda ve Tarım Örgütü'nün Birleşmiş Milletlerinin yaptığı şey yüzde 18'le baş, başı çekiyor. Yani bütün o hayvancılığın, yani yem sanayinin, eee biyo yakıtlar vesaire bütün onlarla ilgili hesaplar yapıldığı zaman %18. İklim değişikliğindeki değişikliği, payı. Payı evet. Karbon Emisyonların emisyonlarından dolayı. dolayı. Metan, hayvanların geğirmeleri ve yerlenmelerinden de çıkan yok ettikleri, yedikleri şeyler filan. Taşımaları bütün bunların. Hepsinin total şeyi. Fakat e, bu bizim hesap önümüze geldiği zaman çok yakın bir arkadaşı var. Anhang diye. John Anhang galiba. Kore kökenli olabilir. ismine bakılırsa. Beraber oturup bilimsel tisatçı yani, bunlar ve matematikçilik falan da yapıyorlar e, büyük bir gözlerimize inanamadık çok büyük bir hata yapmış diyor e, faya yani, eksik bildirmiş ne kadar olacakmış Peki Payı yüzde 51 diyor yani konuşanlarında da e, konu yani bu konuşmayı yaptı sırada Robert goodın seyircilerinden bir <gülüyor> diye bir nefes alındığında diyor nasıl oluyor filan diye. Yani bütün atmosfere salınan sera gazlarının küresel ısınmaya yol açan %51'i bütün şeyleriyle beraber ele alındığında hacim olarak hayvancılıktan kaynaklandığını hesaplamışlar ve biz muhafazakar hesap yaptık diyor. Yani Yanılma payının bulunduğu her yerde en düşük rakamı aldık. Yüzde 51'in altına düşmüyor diyor. Bu durumda da diyor eğer şey olarak da dikkate alınırsa gerek hükümetler arası iklim değişikliği panelinin kurulunun IPCC'nin son raporu ki muazzam önem taşıyan bir rapor işte. Onun üzerine konuşmuş. Hem de James Hansen'ın bu konuda iklim dünyasının iklim değişikliğinin en büyük... ...uzmanı sayılan James Hansen'ın son makalelerine bakarsanız 2017'ye kadar 4 yılımız var diyor. Yani geri döndürülmesi eee imkansıza geçmek için 4 yılımız evet, var. Evet, harekete geçmek için 4 yılımız kaldı. Çünkü 2017'den sonra artık bütün sera gazları kesilse bile e, devam edecek ve önlenemeyecek pek çok şey olacak. Tipping point dedikleri işte devrilme noktası olacak diyor. Onun için ey ahali diyor. ...yani siz burada önemli bir devrim de... ...başlatmışsınız kendi içlerinizde diyor... ...seyircilerine, dinleyicilerine... ...çünkü vegan olmuşsunuz zaten... ...kesmişsiniz... ...şimdi dostlarınızı, akrabalarınızı... ...ve ulaşabildiğiniz her yeri... ...mesleki olarak da ikna edin... ...iklim değişikliğini... ...büyük felaketi önleyebilmenin... ...tek tek yolu diyor... ...yani birinci... ...ön plandaki rolü... ...daha doğrusu tek yolu yanlış oldu tabii... Ee, En ön planda gelen rolü bu et sanayini kendi dışımıza bırakmak, yapay et üretmek onların hepsine varım diyor. Ama zaten e, et sanayini ya da hayvancılığı devre dışı bırakmak Mandras. demek ya da işte en e, bunun endüstriyel olarak devre dışı bırakılması aynı zamanda fosil yakıt tüketimini kim bilir ne kadar azaltıyor. Tabii yani aslında hepsini aslin, hesaplamışlar. Evet, yani yani. Asıl mesele o yoksa metan üretimi değil asıl mesele. Asıl mesele herhalde bunun e, işte hayvan yemi üretmek için... ...yapılan <gülüyor> endüstriyel tarımda harcanan fosil yakıtlar, mazotlar, bunun, bunun taşınması, kıtalar arasında taşınması. yani Gemilerle. Yani Avrupa'nın mesela kümes hayvanlarının çoğu Güneydoğu Asya'dan geliyor. Ya da dünyadaki sır, işte bu McDonald's'larda falan tüketilen... O ıı, sığırların büyük çoğu Latin Amerika'dan. Bütün peynirler filan evet. tabii. Onların içine koç izburgerları filan konan peynirler. Hiç, hiçbiri mu? yerel üretim değil. Bunların hepsi çok uzun mesafelerden geliyor. Hem Bunların üretilmesi için açılan yerlerde izlenen en önemli siz de o işte evet. mesela ağaçlar, Amazon... ormanlar. Bu Robert Goodland'ın pek çok özelliği var ama en önemli niteliklerinden biri de Amazon'da çok uzun çalışmalar yapmış olması. Çok iyi biliyor. Dünyada en iyi bilenlerden biri yani. Evet. Ve orada diyor ki yani bu açıyorlar diyor yağmur ormanları ki yeryüzünün en büyük canlılık çeşitliliğini taşıyan yerler buraları diyor. ...kesiyorlar, yakıyorlar... ...ve yerine işte hayvanların... ...besleneceği otlar ekiliyor... ...bir şeyler işte yoncalar, şu bu... ...fakat diyor o kadar... ...anlamsız ve aptalca bir şey ki bu diyor... 3 yıl diyor... ...azami ömrü en fazla... ...maksimum 3 yıl çünkü toprak çok zayıf... ...onun tabii... Ar ...arka altındaki ne güneş görüyor... ...ne bir evet. şey... ...filan ve üç yıl sonra... ...hayvanlar yiyip bitiriyorlar ve... ...hadi yeni ağaç kesmek zorundasın evet. diyor. Ee, Tam bu... taş devri uygulaması evet, taş yani. devri uygulaması... ...medeniyeti kurtarabilmemiz için diyor... ...varlığımızı Neolitik kurtarabilmemiz... Neolitik çağın başlangıcına da geri döndük evet, yani. Evet aynen o da onu söylüyor <gülüyor> zaten... ...aşağı yukarı böyle şeyler de söylüyor konuşmasında... ...medeniyeti kurtarmak için... ...bütün dünyanın hemen hemen bu hayvanlardan vazgeçmesi gerekir diyor. Ve evet, konuşacak çok şey kaldı. Gelecek hafta devam edeceğiz. Bayağı da süremizi açtık. Özellikle bu şey meselesini. Yani bu Amerikan Beslenme Derneği'nde de var. İşte kansere, kardiyovasküler hastalıklara, yani kalp damar, diyabet, tansiyon, diyabet bunlar için de. çok önemli olduğunu burada Peki. da söylüyor. Belki Campbell'dan da alıntılarla gelecek hafta Bunu konuşmaya devam edelim. E, zamanımız kalmadığı için Luri'de de gelecek hafta. Devam Luri'de Amma'ya da gelecek hafta devam edelim. E, ve destekçimiz Füsun Ezacıbaşı'na da teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi.